Oldukça uzun bir süre sonunda bir şey gözlemlemiş gibi göründü, tehlikeli bir biçimde tırnağını bastırarak sayısız yakutlardan birini gömdü, yakut bırakılır bırakılmaz eski yerine geldi. Sanat yapıtı elinde değildi artık. Tırnağını yeniden yaylı yakutun üzerine bastırarak değişik işlemlere girişti. Bunlardan biri mücevher kaplı yüzeyin birden sağa kaymasıyla sonuçlandı. Bu incecik yivli kapağın arasından iyice oyulmuş levhanın içinde dörde katlanmış bir deste oluşturan neredeyse ele gelmez bir takım kağıtlar göründü. İnce bir el yazması metinle kaplı olan bu kağıtları alıp açtı, bitirdiği sigarayı bulunduğu yerden şöminenin içine attıktan sonra okumaya başladı. Hemen sonra ortaya koyduğu davranışlardan her satırın kendisini usa bile getirilmeyen çirkin bir gizin biraz daha derinlerine götürdüğü sezildi. Gittikçe daha bir içercesine okuduğu sayfaları güçlükle titreyerek çevirmekteydi. Yazının sonuna gelince bilinç dışı bir donmuşluğun pençesinde öyle kımıldamadan kaldı sonra bir tepki oluştu ellerini sıktı bir korkunç düşünceler dalgasının altında kalmış gibi göründü en sonunda dinginliğini yeniden kazanarak dirsekleri masanın kenarına alnı avuçlarına dayalı uzun uzun düşünmeye başladı. Değişmeyecek bir biçimde kararlaştırılmış bir tasarısı bulunmanın verdiği soğuk güvenle düşünümünden sıyrıldı. Son el yazması yaprağın arka yüzünün ortasında metnin son satırının altında kocaman bir imza vardı. François Jules Courtier imzadan sonra hiçbir ek gelmiyordu. Genç adam bir kalemi mürekkebe daldırarak bu arka yüzün kendisine bıraktığı yarım sayfaya sıkışık bir biçimde bir şeyler yazmaya başladı. Sayfayı neredeyse tümüyle doldurduktan sonra yazısını değiştirerek şu adla imzaladı, François Charles Courtier. Sonra daha çengeli konulmamış olan ilk C'nin altına uzun bir alışkanlığın verdiği rahatlıkla çabucak istenen konumda kıvrılmış bir yılan çizdi, yılan çengel görevi gördü. Birdenbire doğmuş bir kuşkuyla gözler öteki imzaya çevrilince o imzayı atanın da çengel yerine mürekkep kalemiyle küçücük bir yılan çizmiş olduğu anlaşıldı. Mürekkep kuruyunca genç adam kağıtları yeniden desteleyip hepsini dörde katladı sonra gizli altın yataklarına yerleştirdi. Hep yivler içindeki taşlarla süslü kapağını güven verici son ses duyulunca dek baş parmağıyla özenle iterek kapattı. Burada hiç mi hiç yuvarlak pencere bulunmamasına karşın bu ...sesi biraz duyduk. Çok geçmeden özenle yerine konulan... ...değerli minik afiş... ...başlangıçta olduğu gibi açık kutusunun... ...içinde parladı. Genç adam... ...yararlandığı kitabı gidip kitaplığa... ...yerleştirdikten sonra masaya... ...geri döndü. Hiçbir iz kalmasın... ...diye taş tahtanın tüm yüzeyini... ...işaret parmağının ucuyla sildi. Sonra ölü kafasını geri götürdü. Kafa onun çabasıyla... ...başlığı başında, cam küresinin... ...altında şöminenin başlıca... ...süsünü oluşturdu gene. Bir an sonra sağ eli ceplerinden birini karıştırıp avucunda bir tabanca ile çıkıyor, öteki eli ise büyük bir hızla yeleğinin tüm düğmelerini çözüyordu. Namluyu gömleğinin üstüne yüreğinin bulunduğu yere dayayarak tetiğe bastı. Hepimiz çınlayan silah sesinin etkisine kapılmış durumda sırt üstü kas katı düştüğünü gördük. Bu sırada yardımcı birden kapıyı açıp odaya girerken, Kantörel bizi götürdü. Olanların en ufak ayrıntısını kaçırmamış olan halktan kadın naolu şimdi heyecanla birbirlerine sarılmışlardı. Saydam duvar boyunca alışılmış yönde ilerlememizi sürdürdük. Duvarın arkasında artık yalnızca boş bir alan uzanıyor, yeni kişileri bekler gibi görünüyordu. Uçsuz bucaksız kafesin ucuna gelince kantörel önce sola sonra ana duvarlardan her biriyle bir dik açı oluşturan yaklaşık 10 metre uzunluğundaki duvarı bir baştan bir başa izledikten sonra gene sola döndü. Şimdi ustanın yanında ağır ağır bizim için yeni olan iki cam duvarın karşısına düşen düz alana doğru yürüyorduk. Kantorel az sonra durdu, parmağını kafesin içine doğru uzatarak, bize kendisine ulaşmamızı engelleyen camın üç adım ötesine dikilmiş, yaklaşık beş ayak yüksekliğinde ve iki ayak çapında, koyu renk madenden yapılmış, değişik anahtarlarla donatılmış koca bir silindir kitlesini gösterdi. Üstad bize bunun kendi türünde bir elektrik aygıtı, görevinin de işlemeye başlar başlamaz, çok güçlü bir soğuk yaymak olduğunu anlattı. Tıpkı bu sonuncuya benzeyen başka altı aygıt onunla birlikte içeriden ulaşılan tüm alan boyunca ve kusursuz bir bakışım uyarınca ortasında şimdi kapalı olan ve kafesin geri yanına tümüyle uygun bir yapı gösteren çift kanatlı geniş bir camlı kapı bulunan kırılgan duvara koşut bir sıra oluşturmaktaydı. Kantörel bize silindir biçimindeki yedi büyük aygıtın katkısının tüm kafesin içinde sürekli bir düşük ısı sağlamaya yettiğini açıkladıktan sonra bir an geldiği yoldan geriye döndü. Arkasından son olarak dönülen saydam duvar köşesine geride bırakarak topluluğumuzla birlikte sarı kumla kaplı ağaçlık yolu izlemeye başladı. Oldukça uzakta bulunan geniş bir dirseğe dek dost doğru uzanan bu yol, bulunduğumuz yerde doğal genişliğine kavuşmak için iki kıyısını düzgün bir biçimde birbirine doğru bükmekteydi. Attığımız her adım bizi dev cam kafesten ve düz alandan biraz daha uzaklaştırırken, Üstad gözlerimizin ve kulaklarımızın algıladığı her şey konusunda bizi aydınlatıyordu. Kantorel, Danton'un yüzyıla aşkın bir zamandan beri ölümde kımıltısızlaşmış yüz sinirlerinden hangi eşsiz tepileri elde ettiğini görünce en küçük bozulmaya karşı keskin bir soğukla güvence altına alınmış yeni cesetler üzerinde çalışarak tam bir yaşam yanılsaması yaratma umudunu tasarlamıştı. Ama düşük bir ısı zorunluluğu Aquamisans'ın büyük elektriklendirme gücünü engellemekteydi. Çabucak donarak her ölüyü kıskacına alacak o da kımıldayamaz olacaktı. Usta zamanında istenen soğuğa konulmuş cesetler üzerinde uzun uzun kendini deneyerek nice denemelerden sonra bir yandan vitalyumu öbür yandan resurektini, yazarın uydurduğu iki ilaç belirli bir ölmüş öznenin kafatasının içine sıvı olarak şırınga edilince her yandan sarılmış beynin çevresinde kendiliğinden katılaşan eritrit temelli kırmızı maddeyi bulmuştu. O zaman böylece yaratılan iç kılıfın bir noktasını kısa bir çubuk biçiminde şırınga deliğinden kolayca sokulabilecek kahverengi bir maden olan vitalyumla bağıntıya geçirmek yetiyordu. Böylece birbirinden ayrıyken hiçbir etkisi bulunmayan iki yeni cisim aynı anda güçlü bir elektrik veriyor, bu da beyne geçerek ceset katılığını yeniyor, özneye çarpıcı bir yapay canlılık kazandırıyordu. Bu özne ilginç bir bellek uyanması sonucu hemen o anda şaşmaz bir doğrulukla yaşamadığı, Çamının kimi önemli dakikalarında gerçekleştirdiği en küçük devinimleri yeniden ortaya koyuyordu. Sonra hiç ara vermeden bir daha değişmemesiye seçilmiş olan aynı değişmez olay ve devini dizisini sürekli yineliyordu. Yaşam yanılsaması tamdı. Bakışın devingenliği, akciğerlerin sürekli soluması, konuşma, değişik edimler, yürüme hiçbir şey eksik değildi. Buluş duyulduktan sonra kantörel aralarından umutsuzca ölüme yargılı birinin kaçınılmaz andan sonra gözleri önünde yaşadığını görmeyi gönülden isteyen ailelerden sayısız mektuplar almıştı. Elverişli bir yer sağlamak amacıyla düz bir yolun bir bölümünü genişleterek yalnızca camdan bir tavanla camdan duvarları taşıyan maden bir çatmadan oluşan bir tür kocaman dikdörtgen salon yaptırtmıştı. Bu salonu bedenleri her türlü çürümeden korumaya yeterli ama dokularını kazanmıştı. Katılaştırma tehlikesi de göstermeyen sürekli bir soğuk yaratmaya yönelik soğutucu elektrik aygıtlarıyla donatmıştı. Güzelce giyinince kantörelle yardımcıları burada kolaylıkla uzun dakikalar geçirebiliyorlardı. Ustanın onayladığı her ölmüş özne bu geniş buzluğa taşınınca kafatasına resürektin şırınga edilmekteydi. Madde sağ kulağın yukarısında açılan küçücük bir delikten veriliyor, hemen arkasından da incecik bir vitalyum tabakasıyla kapatılıyordu. Resurektin'le Vitalyum bir kez bağıntıya geçti mi özne etkinliğe başlıyor, yanında da yaşamının bir tanığı, güzelce sarınıp sarmalanmış olarak devini ve sözlerden, birbirinden ayrı birkaç oluntu demetinden de oluşabilecek olan sahneyi tanımaya çalışıyordu. Kantorelle yardımcıları bu araştırma evresi süresince canlı cesedi yakından çevreliyor, bazı bazı zorunlu yardımı sağlamak üzere tüm devinilerini yakından izliyorlardı. Gerçekten de yaşam sırasında şimdi orada bulunmayan ağır bir nesneyi kaldırmak için harcanmış bir kas çabasının tam olarak yeniden gerçekleştirilmesi, hemen araya girilmeyince düşmeye yol açabilecek bir denge bozulmasına neden olmaktaydı. Ayrıca önünde yalnızca düz bir yer olan bacakların düşsel bir merdivenden çıkmaya ya da inmeye başlamaları durumunda bedenin öne ya da arkaya düşmesini engellemek gerekiyordu. Çabuk bir elin bazı bazı kendisini tutan kollar olmayınca boşluğa oturmaya hazır olan öznenin omzunu dayayacağı var olmayan bir duvarın yerini almaya hazır beklemesi gerekiyordu. Kantörel olayı belirledikten sonra özenle belge topluyor, cam salonun bir köşesinde çoğu kez özgün nesnelerin kendilerini kullanarak istenen çerçeveyi sadık bir biçimde yeniden kuruyordu. İşitilecek sözler bulunması durumunda usta cam duvarın uygun bir yerinde yalnızca bir ipe kağıt tabakası yapıştırılarak kapatılan küçücük bir yuvarlak pencere açtırtıyordu. Kendi kendine bırakılmış ve rolünün ruhuna uygun biçimde giydirilmiş ceset, eşyaları, dayanak noktalarını, değişik engelleri, kaldırılacak nesneleri yerli yerinde bulunca düşmeden, yanlış bir devini de bulunmadan yapıyordu her şeyi. İşlem çevriminin tamamlanmasından sonra çıkış noktasına geri getiriliyor, çevrim hiçbir değişiklik olmadan hep yeniden başlıyordu. Vitalyum çubuğu iyi bir iletken olmayan küçücük bir halkayla tutulup çekilince ölümün kımıltısızlığını yeniden buluyor, çubuk saçların gizleyici gölgesi altında kafaya yeniden sokulunca rolüne başlangıç noktasından yeniden başlıyordu. Usta, sahneler gerektirdiği zaman belli görevleri yerine getirmek üzere parayla figüranlar tutuyordu. Onlar da bedenleri kişiliklerinin gerektirdiği kılığın altında kalın örgülere bürünmüş, başları kalın bir perukayla güvenceye alınmış olarak bu buz gibi yerde kalabiliyorlardı. Locustolus'a getirilmiş sekiz ölü daha, birbiri ardından yeni işlemden geçirilip ve değişik olgu bağlantılarını özetleyen sahneleri yeniden yaşadılar.